Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisiyle huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir. İnsan eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir, gebe kalır ve bir müddet onu taşır. Gebeliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri Allah'a, ''Eğer bize iyi ve sağlıklı bir çocuk verirsen elbette şükredenlerden olacağız.'' diye dua ederler.